699. konu, Hz. Ömer'in Kadisiye savaşında Saad bin Ebi Vakkas'a gönderdiği mektup, Am bin Madikerb cahiliye döneminde meşhurdu, İslam'a yetişti, Hazreti Peygamber'e gelip iman etti, Hz. Ömer halife iken onu Kadisiye'de bulunan başkumandan Saad bin Ebi Vakkas'a gönderdi, Am, bu savaşta büyük yararlıklar gösterdi, Hazreti Ömer onu saat A gönderirken, sana her biri bin kişiye bedel olan Am bin Madikerb Züleyha bin Huveylid'i gönderiyorum, savaş konusunda onlara danış, fakat kumandan yapma diye bir mektup yazmıştı.